Misafirlik adabı nasıl olmalıdır? Misafirlik, sosyal hayatın bir parçasıdır ve dinimiz her şeye bir edep belirlediği gibi misafirlik içinde gözetilmesi gereken adaplar belirlemiştir. Vahiden derlenmiş bu hikmetleri üç kısma ayırarak sizlerle paylaşacağım. Ev sahibi ve misafirin ortak olduğu adaplar, ev sahibinin gözetmesi gereken adaplar, misafirin gözetmesi gereken adaplar. Çaba bizden, başarı Allah'tandır. Ev sahibi ve misafirin ortak olduğu adaplar. Niyeti ıslah etmek. Ev sahibi ve misafir, niyetlerini ıslah etmeli, biri Allah'a ve ahiret gününe olan imanı dolayısıyla misafir ağırlamalı, öteki Allah için kardeşini ziyaret etmelidir. Ta ki misafirlik her iki taraf içinde bir ibadete dönüşsün. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet vermesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, iyi şeyler söylesin ya da sussun. Buhari, Müslim Vaktiyle adamın biri, bir başka köydeki din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah, onu gözetlemek ve kendisiyle konuşmak için bir meleği görevlendirdi. Melek, adamın geçeceği yol üzerinde onu beklemeye başladı. Yanına gelince, ''Nereye gidiyorsun kardeş?'' diye sordu. ''Şu ilerideki köyde bir din kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum. O senin akraban mı?'' ''Hayır. Ondan elde etmek istediğin bir menfaatin mi var?'' ''Hayır. Ben onu sırf Allah rızası için seviyorum. Ziyaretine de bu sebeple gidiyorum.'' O zaman melek şunları söyledi. ''Sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öyle seviyor.'' Ben ''Bu müjdeyi vermek için Allah'ın sana gönderdiği elçisiyim.'' Müslim Tevhid inancının insana kazandırdığı en önemli şuur, hayatın ve ölümün bir bütün olarak kulluk olduğu ve söz, düşünce ve amellerinin tamamının alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olduğu anlayışıdır. Bu sebeple biz müminler, şahsi, ailevi, sosyal, siyasal, kamusal diye hayatımızı parçalara bölmez, bir kısmında Allah'a, diğer bir kısmında yasalara, tüzüklere, örfe, modaya kulluk etmeyiz. En dünyevi işimizde dahi duayla ve niyetle onu kulluğumuzun bir parçası haline getirir, Rabbimize yakınlaşmaya gayret ederiz. Hayatın içinde çokça tekrar eden şeyler, ibadet olsa dahi, zamanla adetleşme, sıradanlaşma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kaldı ki, sosyal faaliyetlerin birçoğunda ibadet yönü gizli olduğu için, Çoğu insanın bu şura ulaşması özel çabayla mümkündür. Haliyle ev sahibi ve misafirin bu sosyal eylemi ibadetleştirmek için niyetlerini ıslah etmeleri gerekmektedir. Misafirliği taat meclisine çevirmek Misafirlik iki tarafın sorumlu olduğu bir meclistir. Şayet o meclis el birliğiyle taat meclisine dönüştürülmezse, şeytan ve nefis meclisi masiyetlerle bulandıracak, iki tarafın hüsranına vesile kılacaktır. Misafirliğin tahte dönüşmesi için bazı kardeşlerimizin hayırda öncülük etmesi, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan ortamda bulunanlara Allah'ı hatırlatması gerekmektedir. Zira her mecliste cinni şeytanlara dost edinmiş insi şeytanlar vardır ve insanları masiyete davet etmektedir. Rahmanın kulları onlara fırsat vermemeli, insi ve cinni şeytanların şerrinden Allah'a sığınıp hayrı insanlara ulaştırmalıdır. Şüphesiz bazı insanlar hayırlı işler için anahtar ve şer işlere karşı kilit gibidir. Diğer bir kısım insanlarsa bilakis şer işler için anahtar ve hayırlı işlere karşı kilit gibidir. Ne mutlu o kimseye ki Allah hayırlı işlerin anahtarlarını onun ellerine vermiştir. Ve yazıklar olsun o kişilere ki Allah şer işlerin anahtarlarını onun ellerine vermiştir. i̇bn mace. Bunun için hayrın öncüleri hazırlıklı olmalıdır. Sürekli zihinlerde, çantalarında, insanlara Allah'ı hatırlatabilecekleri, gündem oluşturacakları, ortamı hayırla imar edecekleri ilmi hazırlıkları olmalıdır. Tabiat boşluk kabul etmeyeceği için hayırdan yoksun her meclis, şer meclisine dönüşmeye mahkumdur. Bu noktada misafirlik meclisini paylaşan kardeşlerimiz, daha meclisin başında ortak bir karar almalı, Mecliste bulunmayanlar hakkında konuşmamaya azmetmelidir. Zira meclislerin en tehlikeli afeti gıybet ve nemimedir. Her ikisi de ortamda bulunmayanların ortama dahil edilmesiyle işlenen vasıyetlerdir. Gıybet ve nemime mü'minin kulluğunu lekelediği gibi aynı zamanda İslam toplumunu içten içe kemiren bir kurçuk gibidir. Ortamlarımızı bu hastalıktan arındırmak her birimizin sorumluluğudur. Meclislerin kıyamet günü pişmanlık vesilesi olmaması için bu bir zorunluluktur. Herhangi bir grup toplantı yerinden kalkar da orada Allah'ı zikretmezlerse bir eşekleşinin başından kalkmış gibi olurlar. Aynı zamanda bu toplantı onlar için üzüntü ve pişmanlık kaynağı olur. Ebu Davud. Meclis kefareti duasıyla misafirliği sonlandırmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste oturduğunda Allah'ı çokça anar, onlarca defa tevbe ve istiğfarda bulunurdu. Buna rağmen meclisten kalkacağı zaman orada bulunanlara dua eder ve mecliste işlenen günahlara kefaret olsun diye meclis kefaret duasını yapardı. Resulullah bir toplantıdan kalkmadan evvel ashabına mutlaka şu duayı yapardı. Allah'ım sana karşı işlenecek günahlarla aramıza perde olacak korku, bizi cennete ulaştıracak itaat,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 Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma. Tirmizi Ev sahibinin gözetmesi gereken adaplar. Misafiri güzel bir şekilde karşılamak. Evine misafir gelen kişi, bunun Allah'ın bir nimeti olduğunu bilmeli, alacağı ecelleri düşünerek Rabbine şükretmelidir. Alacağı ecre vesile olduğu için kardeşine de müteşekkir olmalı, teşekkürünü, başta güler yüz olmak üzere en güzel surette kardeşini karşılayarak göstermelidir. Evinin temizliğine ve kıyafetinin misafir karşılamaya uygun olmasına dikkat etmelidir. Zira bu, kardeşine verdiği değerin göstergesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın güzel olduğunu ve güzel olanı sevdiğini, verdiği nimeti kulunun üstünde görmekten hoşlandığını haber vermiştir. Ebu'l-Ahvas babasından rivayette şöyle demiştir. Ben çok basit bir elbiseyle Resulullah'ın huzuruna gelmiştim. Resulullah, senin malın var mıdır? buyurdu. Evet, dedim. Hangi cins malların var? buyurdu. Ben de, Allah bana, at, deve, koyun ve köle verdi. Cevabını verdim. Bunun üzerine Allah Resulü, Allah sana bir mal ve imkan verdiği zaman, ''Bu imkan ve nimetler üzerinde görülsün.'' buyurdu. Ebu Davud Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. ''Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi cehenneme giremeyecek. Yine kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan hiç kimse cennete giremeyecek.'' Bir adam ona sordu. ''Ey Allah'ın Resulü, elbisemi temiz tutmayı, saçlarımı yağlamayı, sandaletlerimin bağcıklarının iyi durumda olmasını seviyorum.'' Ve kırbacının kayışıyla biten diğer şeyleri de belirtti. Ey Allah'ın Resulü! Bu durum kibir alameti midir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, bu güzelliği gösterir. Gerçekte Allah güzeldir, güzeli sever, aksine kibir, hakkı küçük ve değersiz görmek ve insanları küçümsemektir. Ahmet Kardeşine ikramda bulunmak Ev sahibi Allah'a ve ahiret gününe imanını açığa çıkarmak, ve salih amelle güçlendirmek için kardeşine ikramda bulunmalıdır. Bu, misafirin ev sahibi üzerindeki şer'i hakkıdır. Ev sahibi, ne kadar ikramda bulunursa, el-kerim olan Allah katında fazlasıyla karşılığını alacağını bilmelidir. İkram konusunda tüm müvahhidlere örnek gösterilen İbrahim aleyhisselamı örnek almalıdır. Andolsun ki elçilerimiz, meleklerimiz İbrahim'e müjdeyle gelip, selam olsun demişlerdi. O da, ''Selam'' dedi. Hiç beklemeden pişmiş bir buzağı ikram etmek için getirdi. Ellerinin ikram edilen yemeğe uzanmadığını görünce garipsedi ve içine bir korku düştü. Demişlerdi ki, ''Korkma, çünkü biz Lut'un kavmine görevli olarak gönderildik.'' Hud Suresi 69-70 Görüldüğü gibi misafirlerine aç olup olmadıklarını sormadan evindeki en güzel şeyi onlara takdim etmiştir. Ne yazık ki aç olup olmadığınız, içecek bir şey alıp almayacağınız, bir talebinizin olup olmadığı günümüzde soruluyor. Şayet biraz utangaçsanız veya dini ve kültürel sebeplerle bir şey isteyemiyorsanız aç kalıyorsunuz. İkramda tekellüf ve yapmacıklıktan kaçınmak Allah hiç kimseyi gücünden fazlasıyla mükellef kılmamıştır. İnsan, misafirine ikramda bulunurken maddi durumuna uygun davranmalıdır. Önemli olanın sıcaklık, samimiyet ve güzel ağırlama olduğunu unutmamalıdır. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, misafir için yapmacık davranışlar içine girmeyi ve gücünden fazlasını yüklenmeyi yasakladığını unutmamalıdır. Selman-ı Farisi radıyallahu şöyle nakleder. Allah Resulü, misafir için tekellüfü, gücünden fazlasını yüklenmeyi yasakladı. Hakim, müstedrek. Burada bir noktanın altını çizmeliyiz. Bazı insanlar misafir ağırlamayı bir yarış ve gösterişe çeviriyor. Başkalarından daha iyi olmak için çeşit arttırıyor, gereksiz bir masrafa giriyor ve zahmetli bir süreç yaşıyorlar. Kalpleri ısındırsın diye meşru kılınan misafirlik, amacının dışına çıkıyor, ev sahibi için yorgunluk, misafir için mahcubiyeti dönüşüyor. Diğer yandan bu, misafir ağırlama ahlakını zayıflatıyor. Zira insanlar gösterişli sofralar gördüğünde, aynısını yapamama endişesiyle misafir ağırlamak istemiyor. Kimi maddi gerekçelerle, kimi de aynısını becerememe kaygısıyla çözümü misafir davet etmemekte buluyor. Bazı insanlar gösteriş ve yapmacıklık karşısında ürküyor, evine misafir almadığı gibi davetlere de icabet etmiyor. Zira davetlere icabet ettiği takdirde evinde misafir ağırlamak zorunda kalacağını düşünüyor. Biz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uyalım. Gösteriş ve yapmacıklıkla göze değil, samimi ve ölçülü bir ağırlamayla gönüllere hitap edelim. Misafir ağırlamakta ölçüyü kaçıran kardeşlerimize hakkı tavsiye edelim. Misafirin gözetmesi gereken adaplar. İzin almak veya davet edilince icabet etmek. İzinsiz, çat kapı insanların evine gitmek doğru değildir. Zira evlerin mahremiyeti, insanların farklı meşguliyetleri vardır. Davetsiz misafir, zaruri bir durum olmadıkça, çoğu zaman ev sahibi için eziyettir. Kapıdan insan çevirmek hoş karşılanmadığı için, çoğu insan isteksizce misafir kabul etmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, daha ziyade iş yeri ziyaretlerinde yaşanmaktadır. Habersiz gelen ziyaretçi, iş yerinin işleyişini aksatmakta, patrona ve çalışanlara eza vermektedir. Bu sebeple Müslim, Kardeşlerini rahatsız etmemeye özen göstermeli, haberli ve zamanlı ziyaretleri tercih etmelidir. Ev sahibine yük olacak, eziyet verici davranışlardan kaçınmak. Müslim, müstimin kardeşidir. Ona zulmetmez, onu zalimlere teslim etmez. Kim kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslim'i üzüntü ve sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu kıyamet gününün üzüntü ve sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslim'in hatasını örterse, Allah da kıyamet günü onun hatasını örter. Buhari, Müslim Misafirin bazı davranışları, misafirliği ev sahibi için zulme dönüştürebilir. Bu, İslam kardeşliğine aykırıdır. Müslim, kardeşine zulmetmez, ona eziyet etmez. Elinden geldiği kadarıyla, Kardeşinin işini kolaylaştırır, ona zarar verici şerli davranışlardan kaçınır. Ev sahibine eza vermek şartlara ve duruma göre değişebilir. Biz bazı örnekler zikretmekle yetineceğiz. Ev sahibini zora sokacak şekilde ve uzun süreli misafirlikte bulunmak. Allah Resulü şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse bir gün ve bir gece olmak üzere caizesini vererek ikramda bulunsun. Ziyafet de üç gündür. Bundan sonrası sadakadır. Misafir olanın ev sahibini sıkıntıya düşününceye kadar kalması da ona helal olmaz. Buhari Hadisin metninde yer alan Hareç ifadesi, insanı sıkıntıya sokmak, zorlamak, daraltmak gibi anlamlara gelmektedir. Bir rivayette Allah Resulüne ev sahibini sıkıntıya sokmak hakkında sorulmuş, o da şöyle cevap vermiştir kendisine ağırlayacak imkanı olmadığı halde yanında kalmasıdır. Bu da misafirin ev sahibini maddi ve manevi olarak gözetmesi gerektiğinin delilidir. Maddi veya manevi yönden ev sahibini zora sokacak durumda misafirlik sonlandırılmalıdır. Uzayan mecliste şeytanın payı vardır diyen selef imamlarına kulak verilerek misafirlik kısa tutulmalıdır. Her şeyde olduğu gibi misafirlik süresinde de ölçülü olmak gerekmektedir. Sorularla ev sahibini bunaltmak Sizden biriniz, Müslim kardeşinin yanına girdiğinde, kendisine yemek sunulduğu zaman ondan yesin. Hakkında bir şey sormasın. İkram ettiği suyu itsin. Hakkında bir şey sormasın. Ahmet Ev eşyasına, ikram edilen yiyecek ve içeceğe, ev sahibinin özel hayatına dair sorular sormak doğru değildir. Zira soru, insanı bunaltır. Akıllı kimse, sohbetin akışına dikkat eder. İnsanlar konuştuklarıyla muhataplarına bir sınır çizerler, o sınıra anlamaya çalışır. Sorduğu bir soruyla muhatabı rahatsız ettiğini fark ederse, ki sağlıklı bir iletişim için muhatabın farkında olmak şarttır, özür dileyip konuyu kapatır. Birinin ona evini açmış olması, tüm hayatını açacağı anlamına gelmez, bunu bilerek hareket eder. Ne yazık ki bu coğrafyanın insanları çabuk kaynaşırlar. Sağlıklı iki insanın aylar içinde oluşturacağı yakınlığı tek meclisi oluştururlar. Ne ki, sağlıklı insanların yıllar içinde tüketemeyeceği dostluğu da haftalar içinde tüketir ve birbirlerine düşman olurlar. Ev sahibinden izin almadan yanına misafir almak. Kişinin misafirliğe gideceği yere izinli davetli olması gerektiği gibi yanında götüreceği insanlarla ilgili de izin almış olması gerekir. Aksi halde ev sahibinin mahremiyetine saygısızlık etmiş olacak, bu davranışla kardeşine eza verecektir. Ensardan Ebu Şuayb denilen bir kimse vardı. Kendisinin kasap bir kölesi vardı. Bu kişi Resulullah'ı gördü ve yüzünden aç olduğunu anladı. Kölesine, ''Vah! Bize beş kişilik yemek hazırla. Beşinci olarak Allah Resulü'nü davet etmek istiyorum.'' dedi. O da yemeği yaptı ve Allah Resulü'ne gidip onu davet etti. Bu arada bir kimse de onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde Allah Resulü, ''Bu kimse bizim peşimizden geldi. İstersen kendisine izin verebilirsin, istersen geri gönder.'' buyurdu. O da, ''Hayır, izin veriyorum ey Allah'ın Resulü.'' dedi. Buhari, Müslim. Ev sahibinin davetsiz misafirleri kabul etmeme hakkı vardır. Bu, şer'i bir haktır, kullanan kişi ayıplanamaz.'' İkram edilenler hakkında ayıplayıcı konuşmak Normal şartlarda yiyeceği ve içeceği ayıplamak ahlaki bir hastalıktır. Zira müslim yemek istediğini yer, yemek istemediğini yemez ancak yiyeceği ayıplamaz. Zira yiyeceği ayıplamak nimete karşından körlük ve onu hazırlayana eziyettir. Her durumda olduğu gibi bu hususta da Allah Resulü'nü örnek almamız gerekir. Resulullah yemekte asla kusur aramazdı. İstediği varsa yer yoksa bırakırdı. Buhari, Müslim. Bazı insanların iç dünyası o kadar kusurlu ve karanlıktır ki her şeyi ayıplayıp kusur bularak vicdanlarının sesini bastırmaya, başkalarının kusurlarıyla kendi kusurlarını örtmeye çalışırlar. Böyle insanlar ağırlandıkları ev halkı için tam bir eziyettir. Bunlara birer örnek kabul edip kişi içinde bulunduğu kültüre, örfe ve misafir olduğu ev sahibinin karakterine bakmalı eza verici şeylerden kaçınmalıdır. Ev sahibine dua etmek Ağırlayan ev sahibine dua etmek, misafirin gözetmesi gereken sünnetlerdendir. Abdullah bin Yusr el-Mazini radıyallahu anh dedi ki, Babam beni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yemeğe çağırmam için gönderdi. Allah Resulü benimle beraber evimize geldi. Eve yakınlaştığımız esnada hızlandım ve anne babama haber verdim. Evden çıkıp Allah Resulü'nü memnuniyetle karşıladılar. Deriden yapılmış olan sergimizi serdiler. Allah Resulü onun üzerine oturdu. Sonra babam, anneme, yemeğini getir, dedi. Annem, bir kase içerisinde undan bir yemek getirdi. Onu tuz ve suyla yağlı lapa haline getirmişti. Yemeği Allah Resulü'nün önüne koydu. Allah Resulü dedi ki, Allah'ın adıyla etrafından yiyin, ortasını bırakın. Çünkü bereket oradadır. Allah Resulü yemekten yedi, biz de yedik ve yemek arttı. Sonra Allah Resulü şöyle dua etti. Allah'ım, onlara mağfiret et ve bağışta. Onların üzerine bereket kıl, rızıklarını genişlet. Ahmet Selam ve dua ile